3 Ağustos 2017 Bursa Arifane İlim Derneği Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr İnnel insana lefih husr İllellezine amenu Ve amelus salihati Ve tevasav bil haq Ve tevasav bil sabr Sadıkallahu azim Elhamdülillahi Rabbil alemin Evet bugün Muhittin İbn Arabi Hazretlerinin Tedbiratı İlahiye eserinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ön bilgi henüz ön bilgi bitmemiştir. Ön bilgide kaldık. Evet buradan devam ediyoruz. Önce İbn Arabi Hazretlerinin ee, den eserden olan çeviri daha sonra da Avni Kona'nın şerhi bu şekilde takip ediyoruz. Kul der ki, mutasavvıflar Hazretlerinin adeti bu bakış ve itibarda aralarında az bir benzerlik ve cüzi bir sıfat sebebiyle istiareler yani benzetmeler ve mecaz türünden Arap'ın sözlerindeki mecrasında geçerli oldu. Ve Kur'an'da bu türden çoktur. Çünkü Kur'an Arapça lügatı üzerine geldi. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an benim lisanımla indi ki apaçık olan Arapça lisanıdır buyurdu ve onun misali Hak Teala'nın Meryem suresi 4. ayette ve baş ihtiyar olarak tutuştu yani çöllerdeki serap gibidir Nur suresi 39'da geçtiği gibi ve İbrahim 18'de geçtiği gibi şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir ve yine bir ayet daha vermiş örnek. Bakara 264'te Onun misali düz kaya üzerindeki toprağa benzer. Ve Kev 77 Yıkılmayı irade eden bir duvar. Ve Yunus Yusuf 82 Ve içinde bulunduğumuz beldeye ve bizimle beraber olan kafileye sor. Ve yine Araf 143 Rabbi daha tecelli ettiği zaman Sözüdür Allah Teala onlardan razı olsun Sufiler itibarlarında Bu yol üzere devam etti Şimdi biz daha önce bahsedildiği üzere insan hakkında alimin nasıl Baktığını sana kısaca ve yaklaşık Olarak anlatırız ve bu senin Mevcudatlardan mevcutlardan Senden hariç olan şeye Bakmandır ne zaman ki Senin gözün herhangi bir Mevcut üzerinde o mevcuda galip Olan sıfat üzerine oldu ki o sıfat sebebiyle tanındı ve ne zaman ki ondan haber veren ve ona delil olan bu sıfatı arif oldun gerek onun nefsi yani kendine ait sıfatı olsun ve gerek onun üzerine galip olan sıfat olsun. Daha sonra bu sıfata aynı ile bakarsın ister istemez onu insanda bulursun. Şimdi ondan insana gidilir. Bu sıfatın müşahadesi onun sıfatı olan bir isimdir. Ahmaklık gibi ki o eşek üzerine galiptir. Hayvandan ondan başkasında yoktur. Şimdi biz onu ahmak olarak gördüğümüzde insan hakkında eşektir deriz. da onu şiddetli olarak parçalamaya istekli gördüğümüzde aslandır deriz. Ve bu bakış açısının benzeri aynı şekilde mübarek sırlar hakkında da vardır. Mesela güneş ve aya bakarsın, güneşi ruh ve ayı nefis için yaparsın. Ve bunun beyanı budur ki bu kitap dahilinde bildirilen şey gereği üzere nefis kemal ve noksan sahibidir. Onun kemali akıl ve ilim iledir <gülüyor> ve noksanı cehalet ve şehvetler iledir ve nitekim ayın noksanına yeryüzü sebep olur ve o alemden en aşağı olandır. Aynı şekilde nefsin noksanı ancak şehvetlere girişmektendir ve onun mahalli aşağıların aşağısıdır ve yeryüzü güneşin nuru ile parladığı gibi cisimler de ruhun nuru ile parlar. Şimdi bunun benzerlerine varıncaya kadar eşyayı olduğu hal üzere keşfedersin bu zikri uzun olan şeydir diyor ve ani konuk şimdi burada açıyor şerh ediyor kul der ki tabiriyle Hazreti Şeyh kendi mübarek nefislerine işaret buyurur çünkü tasavvuf ehlinin en son makamı Abdullah olmaktır ve zahiri ve batini bağlantılardan kurtulmadıkça Abdullah olmak mümkün değildir ve insan Kalbinin bağlı olduğu şeyin kuludur. Kalbinde nefs muhabbeti olanlar nefsin kulu ve mal muhabbeti olanlar malın kulu ve makam ve mevki muhabbeti olanlar makam ve mevkiin kuludur. Diğerlerini de buna kıyas et. Tabi kadına düşkünlüğü olan kadının kulu, paraya düşkün olan paranın kulu olduğu gibi yani nefsine ne ağır bastıysa kişi onun kuludur, ona kulluk eder. Burada Tabi put edinmiş. Tabii put edinmiş. Tasavvuf ehlinin en son makamı Abdullah olmaktır diyor. Yani Allah'a kul olmaktır. Nitekim Resulullah Efendimizle alakalı beyanda da ne deniliyor? Ne diyoruz mesela kelime-i şahadette? Abduhu ve Resulü. Allah'ın kulu ve Resulüdür diyoruz tabi. Önce Abduhu sözü geliyor. Allah'ın kulu olması. Çünkü kulluk makamı tasavvuf ehli için en son makam. kâmil makam. Terceme bir kıl ucu kadar bağlılık olursa mahrumluk yerindedir. Her kimin bu bağlılık kuşağı varsa ilahi haremde namahremdir. Bir sigara meselesine bak işte bak şimdi burada ne güzel bir bak, şimdi, bir kıl ucu kadar <gülüyor> bağlılık olursa ha. mahrumluk yerindedir işte nakıstır nakıstır biz bunu <gülüyor> sohbetlerimiz şeyi, yazımızda da beyan ettik makalede ama e, tabi ki insanlar idrak edemeyince hakikati anlayamayınca sigara içen nefsine ağır gelen ya da mürşidi sigara içen e, bizim üzerimize taarruz etti nasıl böyle bir şey olur diye bakın burada hakikat ortada yani. Şimdi hakikat tektir. Değişmez, başkalaşmaz. Yani bunu artık insaf sahibi insan kabul eder. Etmek zorunda. etmiyorsa o insanın nakıslığındandır. Ona da zaten itibar edilmez. Bak ne demiş? Bir kul ucu kadar bağlılık olursa mahrumluk yerindedir. Her kimin bu bağlılık kuşağı varsa ilahi haremde namahremdir. Daha üzerine bir şey demeye gerek yok. İşte bu sebeple şanı alilerinde Necim 17 sure bakış kaymadı ve haddi aşmadı buyurulan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hakkında Kuran-ı Kerim'de şu ifadeler var İsra 1 Sübhandır o ki kuluna esra ettirdi yani gece yürüttü ve Zümer 36 Allah kuluna kafi değil mi ve yine Furkan 1 ne mübarektir o ki kuluna furkanı indirdi buyrulmuştur. Ve Hazreti Şeyh kul der ki ile kendilerinin Necm 17'de geçen bakış kaymadı ve haddi aşmadı vasfında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisi olduğuna işaret buyururlar. Ve diğer taraftan da yukarıda Allah subhanehu ve Taala, Subhan olan zat-ı yani tek olmaklıkla münferit olmak için alemi şefiyet yani çift olmaklık içinde meydana çıkarmayı murad eyledi. Bundan dolayı vahid fert ismi sabit oldu ve efendi köleden ayrıldı. İbaresinde beyan buyurdukları manayı ihtar ederler. Yani salt ilahi kul olan bu kitabın yazarı der ki Allah Teala hepsinden razı olsun. Mutasavvuflar, Hazretlerinin adetleri bu bakış ve itibarda yani alem ile insana bakmakta ve bu bakış neticesinde ibret almakta. Arap'ın sözlerinde riayet ettikleri mecrada geçerli oldu. O mecrada buldur ki Araplar az bir benzerlik ve cüzi bir sıfat sebebiyle sözlerinde istiare, yani benzetme ve mecaz kullanırlar. Ve Kur'an'da bu tür benzetme ve mecaz çok kullanılmıştır. Çünkü Kur'an Arapça lisanı üzerine indi. Ve Arap'ın adeti kelamda benzetme ve mecaz kullanımı olduğundan Kur'an'da Kur da bu adete riayet buyuruldu. Kur'an'daki misallerden birisi Meryem suresinde olan veştealer Şebyen, şeyben ibaresidir. Zekeriya aleyhisselamdan naklen buyrulur ki baş ihtiyar olarak tutuştu. Bundan saçlarım ağardı manası murad olunur. Saçların ağarması ateşin tutuşmasına benzetilmiştir. Benzetme yönü beyazlıktır. Bu ise az bir benzerliktir. Ve diğer bir misal Nur 39'da kafirlerin amelleri çöllerdeki serap gibidir ki Susayan kimseler onu su zannederler demektedir. Burada kafirlerin amelleri seraba benzetilmiştir. Benzetme yönü istifade etmeyi ummaktır. Çünkü susamış olan kimse sudan istifade umar. Ve kafirler de amellerinden istifade etmeyi ümit ederler. Serab'ı su zannedip ondan istifade etmeyi ümit edenlerin amelleri nasıl boşa çıkarsa... Amellerinden istifade etmeyi ümit eden kafirlerin ümitleri de böylece boşa çıkar. Kafir de iman nuru olmaması hasebiyle ne kadar insancıl olsa dahi, yani insancıl vasıfları olsa dahi bu insancıl vasıflarından dolayı o cennete girmeye hak kazanamaz. Çünkü iman nuru yok. İman olmadığı için yaptığı iyi ameller, güzel ameller olsa dahi ancak bu cehennemdeki azap derecesini değiştirir cennete girmesine asla ve kat'a sebep olmaz insancıl olması iyilik yapması çünkü bu cennete iman nurunun olmasıyla ve Allah'ın lütfuyla girilebilir bu bu hakikat böyle ve diğer misal İbrahim suresinde olan İbrahim 18 İnkar edenlerin hayırlı amelleri fırtınalı günde külün fırtına ile savrulmasına benzer ki hiçbir şey kazanamazlar o çalışma uzak şaşkınlıktır bu ibarede kafirlerin hayırlı amelleri savrulan küle benzetilmiştir. Benzetme yönü eserin daimliğinin olmayışıdır. Çünkü rüzgar ile külden eser kalmadığı gibi fırtınaya benzetilen küfür ile kül gibi olan hayırlı amellerden eser kalmaz. Ve diğer misal Bakara suresinde olan Bakara 264 Ey müminler! Malını insanlara gösteriş olarak infak eden ve Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler gibi Sadakalarınızı başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle geçersiz kılmayın Onun durumu düz kaya üzerindeki toprağa benzer Bu ibarede geçersiz sadaka düz kaya üzerinde bulunan toprağa benzetilmiştir Benzetme yönü düz kaya üzerindeki toprakta ziraat ve istifade olunmamasıdır Çünkü biraz şiddetli yağmur gelse toprakları süpürür düz kaya kalır Ekilen tohumlar da onunla beraber yok olur. Bundan dolayı geçersiz sadaka ile böyle bir toprak üzerine ziraat boşuna bir ameldir. Ve diğer misal Kef suresinde olan kef 77. Musa ile Hızır orada bir duvar buldular ki yıkılmayı irade eder. İrade akıl sahiplerinde olur. Duvarda ise akıl yoktur. Bundan dolayı hakikatte yıkılmayı irade etmez. Burada duvarın meyli iradesiz meyleden insanın meyline benzetilmiştir. Mahallen zikrinden halin anlatılmak istenmesi türünden mecazı mürsel yani mecazi mana ile asıl mana dışında bir alaka bulunmasıdır veyahut benzetme vardır. Ve diğer misal Yusuf suresi 82 bizim içinde bulunduğumuz beldeye ve bizimle beraber olan kafileye sor demektir. Belde ve kabile kelimeleri civarında oluşluk alakasıyla mecaz-ı mürsel yani mecazi mana ile asıl mana dışında bir alakadır. Belde ve kavilenin civarında olan kimselerden sor demek olur. Ve diğer misal Arap 143. Ne zaman ki onun Rabbi dağa tecelli buyurdu demektir. Oysa dağın Allah'ı görmeye kudreti yoktur. Ve görmeyi talep eden Musa aleyhisselam idi. Ve tecelli de dağ için değil, Musa aleyhisselam için idi. Sonuç olarak Kur'an-ı Kerim'de böyle benzetme ve mecaz yoluyla pek çok yüce beyanlar mevcuttur. Allah razı olsun. Sufiye, Hazaratı da sözlerinde böyle benzetme ve mecaz kullanmakta devam etti. Şimdi biz yukarıda Allah Teala senin basiretini nurlandırsın. Şimdi sen en büyük alemde türlü türlü olan şeye dikkat et. İbaresinden itibaren zeki ve çabuk kavrayan ve reşit olan bir alimin insan hakkındaki bakışının nasıl olduğunu sana kısaca ve yaklaşık anlatarak deriz ki, bu bakış senin çevrende ve senin vücudunun haricinde bulunan mevcutlardan bir şeye bakmandır. Ne zaman ki senin gözün senden hariç olan herhangi bir mevcut üzerinde o mevcudun kendisine galip ve tanınmasına sebep olan bir sıfat üzerine olur, ve ne zamanki o mevcuttan haber veren ve o mevcuda delil olan bu sıfatı bilirsin, o sıfat ister onun kendine ait sıfatı olsun, arslandaki yırtıcılık gibi, ister onun üzerine galip olan sıfat olsun, eşekteki ahmaklık gibi, sen o mevcuttaki sıfata aynı ile baktığın zaman onu şüphesiz insanda bulursun. O mevcudattan insana geçilir.'' Ve insanda bu sıfatın müşahadesi bir isimdir ki onun sıfatıdır. Çünkü isim sıfatın zahiri ve sıfat ismin batınıdır. Bundan dolayı isim sıfat ile zahir olur. Örneğin ahmaklık sıfatı eşek üzerine galiptir. Onun gayri olan hayvanlar üzerine bu sıfat galip değildir. Ahmaklık dinince insanın aklına eşek gelir diyor. Biz insanda ahmaklık sıfatını gördüğümüz zaman ona eşek deriz. Ve bu ahmaklık sıfatından dolayı ahmak ismiyle isimlendirilmiş olan eşek olduğu için mevcutlardan bir mevcut olan eşekten insana geçilerek insan hakkında da eşek deriz. Yahut insanı şiddetli olarak parçalamaya istekli gördüğümüzde yukarıdaki sebeplere dayanarak aslandır deriz. Bak aslan gibi, aslan arslan denilir. Tabi tilki, kurnazsa tilki gibi deriz. Hire yapıyorsa fare gibi deriz mesela. Bunun gibi tabi her hayvanda bir sıfat var. Bu bakış sıradan mevcutlarda böyle olduğu gibi mübarek sırlar hakkında da vardır. Mesela güneşe ve aya bakarsan güneşi insana mübarek bir sırrı olan ruha ve ayı da nefse benzetirsin. Benzetme yönü budur ki bu kitapta verilen izahlar gereğince nefis hem kemal ve hem de noksan sahibidir. Nefsin kemali akıl ve ilim iledir ve noksanı da cehalet ve şehvetler iledir. Nitekim ay tutulması vaktinde ayın ışığının azalmasına yeryüzü sebep olur. Çünkü astronomi bilginleri indinde bilindiği üzere ay tutulması dünyanın güneş ile ay arasına girmesiyle dünyanın gölgesinin ayın yüzüne düşmesi sebebiyle olur. Ve buna benzer şekilde ay önce hilal olur sonra yavaş yavaş bedir haline gelir. Daha sonra gittikçe noksana meyleder. Oysa ay daima güneşe karşılık olup bedir halini korur. Fakat dünyanın çevresinde dönmesi dolayısıyla muhtelif vaziyetler kazanmasından dolayı ay böyle noksan ve tam şekillerde görünür. Gerçi ayın dünya etrafında dönmesi de tesirli ise de Hz. Şeyh Ekber'in yüksek maksadı dünyanın tesirini beyan buyurmaktadır. Ve ay tutulmasında dünyanın başlı başına tesiri açıktır. Ve dünya ehadiyet ve vahdet ve vahidiyet ve ruhlar ve misal alemlerine göre şehadet alemi mertebesinde olup aşağıların aşağısıdır. Aynı şekilde nefsin noksanı ancak şehvetlere girişmektendir ki onun mahalli aşağıların aşağısı olan şehadet alemidir. Çünkü ruhlar şehvetlerden pak ve temizdirler. Nitekim Mesnevi Şerif'te buyrulur. Elbise bedenden ve can da tenden haberdar değildir. Ruhun dimağında Allah gamından başka bir şey yoktur. Şimdi süfli olan dünya, ulvi olan güneşin nuru ile parladığı gibi süfli alemden olan kesif cisimler de ulvi alemden olan ruhun nuru ile parlar. Bundan dolayı sen kavrayış kemali ile bunun benzeri olan sıradan şeylere ve mübarek şeylere bu bakış ile bakarsan o şeyleri olduğu hal üzere keşfedersin bunları birer birer saymak ve insana uyarlayarak ayrıntılamak pek uzundur evet şimdi tekrar İbn-i Arabi Hazretleri'nin paylaşım kısmı kitabın yazarı der ki biz mutlaka genele ve özele dönük bütün sırlarda iki nüsha karşılığında büyük ve küçük alemi almayı istediğimizde bunun uzayacağını gördük oysa bizim gayemiz ilimlerden ahirette kurtuluşa ulaştıran şeydir çünkü dünya fanidir ve izi yoktur. Böyle olunca biz kendisinde kurtuluş olan hususa geçtik. Ve kitabımızda beyan ettiğimiz murad onunla beraber gider. Ve o da budur ki biz insana baktık. Onu mükellef olarak Vaat ve vaid yani tehdit arasında kalmış bulduk. Bundan dolayı bizim çabamız onunla tehdit olunduğu şeyden onun kurtuluşu ve Allah'ın vaadine ulaştırılması hakkındadır. Böyle olunca onun üzerine en büyük alemden mizan ikamesine hal olarak mecbur kaldık. Büyük alemden nerede hitaptan ve vaat ve tehditten hikmet gözüktüğünü söyledik ise... Biz bunu imamlık hazreti ve halifelik karargahının emir ve yasağı hazretinde gördük. Bundan dolayı biz halifeyi kendisinde hikmet ve isimlerin eserleri açığa çıkar ve onun iki eli üzerinde bari teala için mahluk olan bir var edilmişlerin ekserisi edilgen olur bulduk. Ve eseri teftiş ettik. Bu imamlık hazretinden ''İnsanın hazzı hakkında bakışta ihtimam gösterdik. İnsanda da halife ve vezir ve kadı ve katip ve haraç toplayıcı ve vergiler ve yardımcılar ve askeriye ve öldürme ve esir etme ve veraset mahalli olan halifelik hazretine layık bulunan şeyden bunun benzerlerine varıncaya kadar bulduk. Oysa nebilerin bayrakları açıldı ve alemleri zahir oldu ve herkes onun kuvvetini anladı.'' Daha sonra Nebiler, nebiler sallallahu e, aleyhim hazaratından sonra gizlendi. Kıyamet gününe kadar genele dönük ebeden zahir olmadı. Lakin özele dönük zahir oldu. Böyle olunca kutup belirsiz bilinendir. Ve o zamanın halifesi ve bakış ve tecelli mahallidir. Ve alemin zahirine ve batınına eserler ondan çıkar.'' ''Ve rahmet edilen kimseye onun sebebiyle rahmet edilir ve azap olunan kimseye onun sebebiyle azap olunur ve onun sıfatları vardır eğer asrın halifesinde toplanırsa o kutuptur ve ilahi işlerin dönmesi onun üzerinedir ve eğer toplamazsa onun gayrıdır ve bu asrın hükümdarına madde ondan var olur ve bunun hepsi insanda mevcuttur.'' ve biz inşallah bu kitapta hepsini ayrı ayrı yeterince ikna edici olarak güzel bir şekilde anlatırız ve Allah Teala kastettiği şey sebebiyle kula fayda verir ve o sebeple en doğru olan yola ulaştırır evet şimdi izahatı kitabın yazarı Hazreti Şeyh Ekber buyurur ki biz iki nüshanın karşısında büyük ve küçük alemi almak ve bu iki müsaada mevcut olan genele ve özele büyük alem bildiğimiz büyük alem küçük alemden kastı da insan bu iki nüshayı diyor karşılaştırmak adına iki nüshada mevcut olan genele ve özele dönük sırları mutlaka bir diğerine tatbik etmek istediğimiz vakitte bunları birer birer anlatmanın ve saymanın epey uzayacağını ve bunun da usanç getireceğini ve asıl isteğimizin yok olacağını gördük oysa bizim gayemiz ilimlerden ahirette kurtuluşa ulaştıran şeyleri bu kitapta beyan etmek idi ve en büyük alemdeki zahiri ve batini eserleri tetkik ile uğraş ancak ahirette fayda verecek olacak ilmin oluşması için caizdir. da çok önemli bir bilgi var aslında. Şöyle anladım ben. Alemde cereyan eden meseleler sebebiyle birçok keşifler olabileceğini kişilerin ama birçokta bilgiler açığa çıkabileceğini söylüyor. Evet. Fakat biz ihtiyaç olanı teslim edip almak ehemmiyetli olduğunu söylüyor. Bu çok önemli. Ahirette lazım olacak evet. olanı. Şimdi burada İbn Arabi Hazretleri fütühatta belirtir. Der ki, fıkıh ilimlerinden de fıkıh ilimlerinden sana yetecek kadarını al. Evet. Teferruatıyla uğraşma. Amellerini yerine getirecek sahip bir şekilde amellerini yerine getirecek kadarını al. Sonra Allah'ı bilmek. İlmiyle uğraş. Çünkü fıkıh ilmi dahi sana bu dünya hayatında lazım. Ölümle birlikte mezara girişle fıkıh ilmin lükmü biter. Ahirette çünkü fıkıh ilmi geçerli değil. Abdezi ne bozar, namazı ne bozar bunlar sorulmayacak ahirette. Dolayısıyla Allah'ı bilmek, tanımak, kulluğunu hakkıyla yerine getirmek üzere bu ilimlere yönel gider. Ahirette ebedi hayata lazım olacak ilimler sana budur der. Bu manada böyle bir izahat yapıyor. Tabii ilimler ile uğraşan felsefeciler gibi ancak bu alemde kalacak olan zahiri ilimler ile uğraşmak bizim mesleğimiz değildir. Evet İbn Arabi Hazretleri bunu çok üzerine basarak beyan eder. Fütühafta da dile getirmiştir. Çünkü dünya buz üzerine yazılmış nakışlar gibi fanidir. Yine İbn Arabi Hazretleri der ki dünya geçilecek bir köprü, tabir edilecek bir rüyadır. Bir zamanda mevcut olan ve görülen suretler diğer zamanda yok olur ve izi kalmaz. İşte bunun için birçok felsefeciler hakikati anlayamadık diye çırpınıp dururlar ve zihni yorarlar. Hak Teala bunlar hakkında <gülüyor> Rum Suresi 7. Ayet Onlar dünya hayatının zahirini bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Buyur. Böyle olunca biz dünyanın fani suretlerini birer birer anlatmaktan ve saymaktan vazgeçerek kendisinde ahiret için kurtuluş olan hususa geçtik. Ve kitabımızda beyan ettiğimiz murat o husus ile beraber seyreder. O husus, o husus da budur ki biz alemin fani suretlerinden bir suret olan insana baktık. Onu hak tarafından çeşitli tekliflerle mükellef ağır yükler ile yüklenmiş bulduk. Nitekim Hak Teala buyurur ki ahsap 72'de Biz emanetleri göklere ve yere ve dağlara arz ettik. Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve onu insan yüklendi. Ve aynı şekilde biz o mükellef insanı güzel amellerine karşılık vaat ve kötü amellerine karşılık da vaid yani tehdit arasında kalmış bulduk. Bundan dolayı o daima korku ve ümit içindedir. Böyle olunca bizim çabamız vaid yani tehdit olunduğu ahiret azabından onun kurtuluşu ve vaat olunduğu ahiret nimetlerine ulaşması için oldu. İşte bunun için biz insanın üzerine en büyük alemden mizan ikamesine hal olarak mecbur kaldık. Yani büyük alemdeki şerefli olan şeylere ve sıradan en aşağı olan şeylere baktık. Onların ilahi isimlerden hangisine görünme yeri olduğuna dikkat ettik. Daha sonra büyük alemden onun çifti ve benzeri olarak mahluk olan insana geçtik. İnsanda bunların karşılığını bulup iki alemi tarttık. Ve büyük alemden nerede teklife işaret eden hitaptan ve vaat ve vaid yani tehditten hikmet gözüktüğünü söyledik ise... Biz bunu imamlık hazreti ve halifelik karargahının emir ve yasağı hazretinde gördük. Şöyle ki. Büyük alem mi? Büyük alem ilahi işlerin görünme yerlerini toplamıştır ve küçük alem olan insan da bu işleri tamamen toplamıştır. Oysa büyük alem emir ve yasak ile mükellef değildir ve vaat ve tehdit ile muhatap değildir. İnsan ise mükellef ve muhataptır. Büyük alem gerçekleşen isimlere ait tecellileri kabul eder ve bir kayıt ile kayıtlanmaksızın zorunlu olarak açığa çıkarır. Fakat insan her tecelliyi kabule istidatlı olmakla beraber bir kayıt ile kayıtlanmış olarak isterse açığa çıkarır. Mesela Şehvet, hayvanata sirayet eden ilahi tecellilerden bir tecellidir. Hayvanat bu tecelliyi kabul eder ve mutlaka zorunlu olarak açığa çıkarır. Hayvanın bir türü olan insan da bu tecelliyi kabule istidatlıdır. Fakat bu tecelliyi vücudunda fiilen açığa çıkarmak için bir kayıt ile kayıtlanmaktadır. Nitekim Hak Teala buyurur ki, Mü'minun 5 ve 6 ve onlar, iffetlerini koruyanlardır. Eşlerine veya ellerinin altında sahip oldukları hariç. Ve aynı şekilde hayvanat yeme ve içme ile vasıflanmıştır. Fakat onlar için bu hususta bir sınır yoktur. Onlar bu ilahi tecellileri mutlak olarak fiilen açığa çıkarırlar. İnsan da bu sıfatla vasıflanmıştır. Fakat kayıtlanarak açığa çıkarmak ile mükelleftirler. Nitekim Hak Teala buyurur ki Maide 4 Temiz olanlar size helal kılındı. Ve maide yüz. Habis olan ile temiz olan bir değildir. Ve yine Bakara 173. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı ve domuz etini haram kıldı. Ve yine Enfal 37. Bu Allah'ın habis ile temizi ayırması içindir. Gibi ilahi sınırlar çoktur. Sonuç olarak ilahi isimlerin tecellilerini açığa çıkarmada tercih kullanmasından dolayı insan bir sınır içerisine dahil edilmiş ve büyük alem mutlak bırakılmıştır. Hemen burada bir parantez açmak istiyorum. Bu konuyu müstakilen bir derste yapacağız inşallah. Her yaratılmış kendi sıratı müstakimi üzeredir. Burada anlatılan buraya çıkıyor. Yani her yaratılmış kendi sıratı müstakimi üzeredir. Ancak allah Teala bizden Fatiha suresinde geçen sırat-ı müstakim üzere olmayı emrediyor. İşte Hud suresinde buyurduğu gibi, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bu hususu burada anlatmak e, dile getirmiş oldu. Bir nevi burada anlatılan mevzuda bu belirttiğimiz konuyla aynı. Yani hayvanata Allah'ın bildirmesi, onu ne için yarattıysa fıtratında o hayvan onu aşikar eder, açığa çıkarır. Ama insan tartacak. Tartacak, hesabını yapacak. Çünkü allah Teala şeriat indirmiş. Dolayısıyla şeriatın sınırları dahilinde hareket etmek zorunda. Hayvan mükellef değil çünkü. Hayvan, hayvan mükellef değil. Hı. Ama insan mükellef. Hı. Mükellef olsaydı ona da o şeriat verilirdi zaten. Tabii o zaman o da dikkat etmesi gerekirdi. Ona göre yaratılırdı allah Teala da ona göre yaratılırdı. İstidadı da olurdu. İstidadı da olurdu. Ama burada insanda işte burada emrulunduğun gibi dosdoğru ol. Yani ne emrettiysek, yani şeriat olarak neyi verdiysek işte o yolda ol diyor. İşte o yolda hangi yol oluyor? Fatiha suresinde geçen sırat-ı müstakim oluyor. Bunu, Bunu sırat-ı müstakim üzerine inşallah özel bir ders yapacağız. Çok hassas bir konu. Hani evet. bütün yaratılmışların sırat-ı müstakimi nedir? Allahu Teala'nın Fatiha'da geçen sırat-ı müstakimi üzere olmamızı emrettiği durum nedir? Bunu iyi tefekkür etmek lazım. Bunu müstakilen bir ders yapacağız inşallah. çok da zayıf Şimdi, şimdilik o konuyu öyle bırakalım devam edelim şimdi büyük alemde zahiren ve batinen habis ve temiz olduğu gibi onun çifti ve benzeri olan insanda da öylece zahiren ve batinen habis ve temiz vardır insan habisten yasaklanmış ve temiz ile emrolunmuştur bundan dolayı Hak Teala habisten kaçınmayanlara vaid yani tehdit ve temizi tercih edenlere vaat etmiştir yani ödül bunun için alem ile insanı tartmak lazım gelmiştir. Kitabın ve vaat ve tehdidin imamlık hazreti ve halifelik karargahının yani asrın insanı kamili ve kutbu olan zatın emir ve yasak hazretinde görülmesi budur ki bu kitabın başından beri çeşitli suretler ile izah edildiği üzere en büyük alemde ne varsa insanda da vardır. Ve en büyük alemde isimlere ait tecellilerin eserleri fiilen açığa çıkar. İnsanı ı Kamil'de de isimlerin eserleri tamam olarak fiilen açığa çıkar. Noksan insanda bazıları fiilen zahir ve bazıları batındır. Onda açığa çıkmanın toplanmışlığı yoktur. Oysa Hak Teala kendi işlerinin bazısından razıdır, bazısından razı değildir bu noksan insanın. Rızanın olmayışının delili Zümer 7. Ve o kulları konusunda küfre razı olmaz buyrulur. Ve Fetih 6 ve Allah onlara gazaplandı. Yine Mücadele 22. Allah onlardan razı ve onlar da ondan razıdırlar. Ayeti kerimesidir. Fakat hakkın razı olduğu ve olmadığı işlerin açığa çıkması zati gerek olduğundan açığa çıkmayı terk söz konusu olamaz hakkın razı olduğu ve olmadığı işlerin açığa çıkması zati gerek olduğundan açığa çıkmayı terk söz konusu olamaz burada Allah'ın iradesi emir ve irade meselesine atıf yapılıyor burada Bunu... <gülüyor> burada, burada emir ve irade demiş müstekilen işlememiz gerekiyor bu sırat-ı müstakim emir ve irade kader bunlar hep birbirleriyle bağlantılı şeyler yani bu konuları tam e, kamilen idrak edildiği zaman yerine oturup anlaşılacak meseleler. Köşe taşları. Heh, aynen köşe taşları bunlar. Burada bak ne diyor? Razı olduğu ve olmadığı işlerin açığa çıkması zatî gerek olduğundan açığa çıkmayı tek söz konusu olamaz. Çünkü zatî gereklilik meşiyet yani üst iradele ilgili değildir. Örneğin insanın aksırması onun zatî gereğidir. İradesi ve meşiyeti ile değildir. Büyük alemde bu ilahi işlerin fiili olarak açığa çıkması bir sınır ile sınırlı olmadığı halde onun benzeri ve çifti olan insanda bunların fiili olarak açığa çıkması bir sınır ile sınırlanmıştır. Böyle olunca imamlığa sahip olan ve halifelik karargahı olan insanı ı kaminin vücudu emir ve yasağın çıkış kaynağıdır. Ve ilahi hitap ile insanın fiilleri sınırlandırılmış ve emre karşılık vaat, ve yasağa karşılık da vaid yani tehdit ikame buyrulmuştur. Şu halde biz halife olan zamanın kutbunu kendisinde hikmet ve isimlerin eserleri açığa çıkar ve Hak Sübhanehu Hazretlerinin Bari Mübarek isminin tahakkuku için mahluk olan var edilmişleri o halifenin iki eli yani cemal ve celal elleri üzerinde edilgen olur bir halde buluruz. Çünkü bu Zamanın kutbu yeryüzünde ilahi hazinenin eminidir. İlahi tecellileri kabul eder ve mevcudatlara dağıtır. İşte Mutinik nebala Hazretleri der ki zamanın kutbu bu alemin direyi mesabesindedir. Direk olmazsa nasıl ki bina çökerse çadır çökerse işte o zamanın kutbu olan şahsın e, ortadan kalkmasıyla da bu alem çöker. Ki işte Allah Allah diyen kalmadıkça kıyamet kopmaz hadisi şerifinde atıf yapılan o Allah Allah diyen kişi işte o kutup kastedilmiştir. Çünkü o, onun ölümüyle en son kutup kişinin ölümüyle bu alemin çöküş zamanı gelmiştir. Çünkü direkt gitti. Ve bütün alemi Allahu Teala işte o zamanın kutbu kıldığı kimse ni sebep kılarak onun marifetiyle dağıtımını yapar aleme. Adeta zamanın kutlu trafo gibi düşünelim. Yani bir gerilimin, yüksek gerilimin, şehrin girişinde olan büyük bir trafoya gelen yüksek gerilimin daha sonra şehrin tüm çebekelerine gerekli oranda dağıtılması gibi. Kime ne dağıtılacaksa işte bu Allah-u Teala'dan aldığı emri cihetiyle aleme de dağıtım görevini üstlenmiş oluyor Tabi sebeptir. Nitekim bu konudaki izahlar bu kitabın başlarında geçmiş idi. Ve biz insanın Kamil'deki eseri teftiş ettik. Onun dışında olan insanların bu imamlık hazretinden ne gibi hazları olduğunu tetkik eyledik. Gördük ki büyük alemde nasıl bir halife ve vezir ve kadı ve katip ve haraç toplayıcı ve vergiler ve yardımcılar ve askeri güç ile birbirleriyle savaşmak ve öldürme ve esir almak hususları kısaca eş mahal olan halifelik hazretine layık, ne gibi şeyler varsa onların hepsinin insanda mevcut olduğunu gördük ve bunları onun vücudunda tamamen bulduk. Kendi zamanlarının zahiri halifesi ve aşikar kutbu olan peygamberlerin bayrakları açıldı ve alemleri zahir oldu. Ve o herkes onların kuvvetlerini zahiren görüp boyun eğdi. Fakat onlardan sonra zamanın kutbu gizlendi evet peygamberlerden sonra diyor zaman kutbu gizlendi genele dönük şekilde kıyamete kadar asla zahir olmadı genel olarak zamanın kutbun olduğunu genel yani bütün insanların bilmesi mümkün değil bilen ehli olan çıkar bilir ama bütün insanlardan gizlendi bu kutbu kutubun kim olduğunu evet. bütün insanlar genel olarak bilemez bundan dolayı ümmetin avamı zamanın halifesinin ve kutbunun kim olduğunu bilemezler fakat ümmetin seçkinlerine zahir olur. Evliya Allah'tan bile belli mertebeye gelmedikçe zamanın kutbunu bilemeyenler olduğunu beyan eder yine Muhittin İbni Arar Hazretleri. Çünkü kendisi de Evliya Allah'tan olmasına rağmen bir Fütuhat-ı Mekkiye'de geçen bir eserde yerinde diyor ki falanca senede Allah dostu arkadaşlarla toplandık sohbet etmiştik. Bu sohbetimiz içerisinde konu açıldı. Birisi sordu zamanın kutbu özellikleri nedir, mertebesi nasıldır diye ben de tek tek hepsini anlattım diyor İbn Arabi Hazretleri. Güzel bir sohbetten sonra dağıldık. Herkes sohbetten sonra gece dağıldı. Dağılırken yanıma biri geldi. Kolumdan tuttu. Bana dedi ki diyor, zamanın kutbunun özelliklerini ve mertebesini en kâmil bir şekilde izah ettim. Çok çok doğru şekilde izah ettim diyor İbn Arabi Hazretleri'ne. İbn Arabi Hazretleri'ne ondan sonra bu şahıs yine dedi ki diyor bana bu zamanın kutbu benim dedi diyor Ben o zamana kadar onun kutp o zamanın kutbu olduğunu tanımıyordum, bilmiyordum diyor. Bakın. Demek ki ehlullah dahi belli mertebeye gelmediği sürece zamanın kutbunu tanıyamaz, bilemez. İbn Arabi Hazretleri o zaman da ehliullattan olmasına rağmen artık mertebesi neyse. Mesela yine eserinde Futuhat'ta geçer. Yani zaman söylemese bilemeyecek. Tabii söylemese o an için bilemeyecek. Yani o an için bilemiyor ama sonra mertebesi yükseldikten sonra yine zamanın kutbunun her ayın her ay toplantı yapıldığı bu toplantıya Resulullah Efendimizin manevi bu toplantının her ayın hatta 14'ünde yapıldığı beyan olunur. Kitapta geçer ayın 14'ünde Arabi ayın 14'ünde Dolunay'da her bu toplantıya 40'ların katıldığı yani 40 kamil insanın katıldığını ve bu toplantıya Resulullah Efendimizin başkanlık ettiği Resulullah Efendimiz teşrif etmez ise işte o zaman zamanın kutbunun o toplantıya başkanlık ettiği beyan olunur eserde. Dolayısıyla bu durumda anlaşılan odur ki ancak kıt'lar kesinlikle zamanın kutbunu tanır. Ama kıt'lar mertebesinin altındaki zevattan tanıyan da vardır, tanımayan da vardır. Bu çıkıyor o zaman. Evet. Yani kıt'ların altındaki zevat da mutlaka tanır diye bir söz söylenemez. Tanımayabilir. İbn Arabi Hazretleri'nin orada tanıyamadığı gibi. Evet, devam ediyoruz. Ehlullah'ın seçkinleri zamanın kutbunun kim olduğunu bilirler. Böyle olunca evliyanın seçkinleri indinde bilinir olan kutup avam indinde belirsizdir. Ve o saadet sofrası zat zamanın halifesi ve ilahi bakış ve Rabbani tecelli mahallidir. Ve alemin zahirine ve batınına ilahi isimlerin verişleri ondan çıkıp herkese dağıtılır. Çünkü o yeryüzünde ilahi hazinenin eminidir. Nitekim bu konuda Mesnevi Şerif'te buyrulur. ''Muhakkak cihan o bir kimsedir ve haberdardır. Felek üzerinde her bir yıldız ayın cüzüdür. O zat kamil ve fert olan cihandır. Kül olan vücut nüshası onun için olmuştur. Muhakkak cihan o bir kimsedir ve geri kalanları hep tabi olanlar ve taklittir. Ey dinleyici! İşte o, o bir kimse.'' Bu biricik olur işte bir kimse olur. Resulullah Efendimizin hakiki manada gerçek manada varisi olan zamanın kutbu dediğimiz, kutup dediğimiz gavs dediğimiz gavsül azam dediğimiz kişi işte o yaşayanlar içinde zaman içerisinde bir kişidir. Bir ikincisi olmaz. Bu hakikati maalesef çoğu insan da bilmiyor. Yani sanki bu gavs'tan bir sürü varmış gibi kutuptan bir sürü varmış gibi zannediyorlar maalesef Tabii, kutupların mertebelerinde de bir sürü kutup olduğunu kutup da söylüyor kutup çok kutup var onları zaten İbn-i Arayyaz Hazretleri ikinci ciltte açıkladı ama buradaki kutup alemin, kutu. alemin kutbu alemin burada kastedilen kutup evet. zamanın kutbu denilen alemin kutbu gavsül azam denilen kişidir bu bir kişi olarak tabi Resulullah Efendimizin gerçek varis, Resulullah Efendimizin aynadaki görüntüsü mesabesindedir o kişi, o zat. Hatta İbn Arabi Hazretleri der ki, o zamanın kutbunu biliyorsan, tabi her zamanın kutbunun ismi değişir, Ahmet olur, Mehmet olur, Hasan olur, Hüseyin olur, neyse. O is, kutbu bilen, tanıyan ismini bilen kişi, Allahu Teala'dan o ismi de zikrederek niyaz edip dua etse, duası kabul olunur derhal der. Çünkü ismi azam yerine geçerler. Kişik, o kutbun ismini o zamanın kutbunu biliyorsan zaten o da ismi azam zaten ismi azamın taşıyıcısı zaten o zamanın kutbu da azamın hamalı tabii, tabii, taşıyıcısı. evet örneğin bir kimseye rahmet olunsa onun sebebiyle rahmet olunur zamanın kutbu sebebiyle evet. ve bir kimseye azap olunsa onun sebebiyle azap olunur bu da Allahu Teala onu, yani, onu sebep kılıyor yani alemi yönetmekte onu sebep kılıyor ve zamanın kutbunun birçok sıfatları vardır. Eğer bu sıfatlar asrın halifesinde yani zamanın zahir hükümdarlarında toplanırsa o mübarek zat zamanın kutbudur. Yani bu kişi hem zamanın kutbu olmakla birlikte bir de zahiri halife ise bir ülkenin sultanı ise onda hem zahiri sultanlık toplanmış hem de batını işte zamanın kutupluğu toplanmış olur. Ve ilahi işlerin dönmesi onun üzerinden olur. Ve eğer bu sıfatlar o zatta toplanmazsa Zamanın kutbu bu zahiri hükümdarın gayrı olup insanların geneli indinde belirsizdir. Ve evliyanın seçkinleri onu bilirler. Ve asıl hükümdarına madde yani idare işindeki kudret ve tasarruf ondan var olur. Ve bunu ne halk ne de o zahir hükümdar idrak edemez. O zamanın kutbundan geldiğini bu tasarrufun idrak edemez ne halk ne de o hükümdar. Olabilir bilmemez. İşte alemde nasıl zamanın kutbu ve zahir hükümdar mevcut ise insanın vücudunda da bunun benzeri vardır. Biz bu kitapta teala bunların hepsini ayrı ayrı ve yeterince ve ikna edici olarak güzel bir şekilde anlatırız. Allah tabi bu zaten kitabın ehemniyeti burada zaten. Kutubu, Kutubu. He, biz kut, Bizim vücudumuzdaki zamanın kutbunun karşılığı bizim vücudumuzda ne onu bulacağız. Ki o, onun emriyle neler yönetiliyor? Esas bu kutbu bulacağız ki bu <gülüyor> görebilelim. Zamanın kutbu ile zahirimizdeki, vücudumuzdaki kutup yani burada anlattı ya, zahiri hükümdarda birleşebilir. Acaba bizde bu birleşiyor mu? Ayrı mı? Evet, evet, evet. Bu, bu çok önemli bir Hı, çok önemli? Bizi yöneten vücudun hükümdarı ayrı, vücudumuzdaki zamanın kutbu ayrıysa o zaman kutup kim? Olamaz. E seç, seçkinlerden olamazsak o kutbu da bulamayız yani. İşte o seçkinler kutbu bulmuşlar seçkinler kutbu bulmuş. kendi hepsinin, kendi, kendi latifelerinin kutbunu bulmuşlar İşte bu, bu manada seçkinlerden derken vücudumuzun hakikatini idrak etmede seçkinlerden değilsek biz de zamanımızın kutbunu yani vücudumuzu idare eden kutbu da bulamayız Allah'ın bu kutbunu bulsan da sana faydası olmaz. Bu şekilde tefekkür Şimdi zaten bu evet. kitapta bu, bunların hepsini anlatıyor. Yani bu muazzam bir kitap söylüyoruz diyoruz ya bu kitap mutlaka okunması gereken Eyvallah. bir kitap. Nefis, nefis, bir kitap gereken. Mutlaka. Müridin, mürşidin herkesin evet. okuması gereken bir kitap. Ve eğer okuyucunun nefsi murad olunmuş ise mana şöyle olur. Okuyan kulların maksadı hakikati anlamak ve ilahi bilgi öğrenmek ise Allah Teala ona doğru anlayış ve selim zevk yani hakikat yaşantısı ihsanı suretiyle fayda verir. Ve bu halis niyeti sebebiyle ilahi bilgi yolunun en doğrusuna sevk eder. Evet bu haftada sohbetimizi burada noktalandıralım. Şimdi yeni konuya girersek mukaddime meselesine e, vaktimiz kısıtlı. Şeye kadar yetiştiremeyeceğiz ezana kadar burada tamamlıyoruz. Amin. Ey aziz Allah, min Şeytanı atina fid dunya hasanetan ve fil ahireti hasanetan, negina azabınlar. Allahumma ofirli veli waladiy, veli mu'minin ve mu'minat al ahyai minkum al ammat. Allahumma salli ala siedina Muhammedin Fatihi lima uliqa. Vel -hakta bil -hakta vel ve elhatem nimas sabıga nacer elhakta bilhakta ve elhadi ila sıratik almustakim ve ale alehi hakkı adrhi ve miktarhi elazim. Al Subhan alaziyarani. Subhan alaziyemekani. Ya lemuh mekani. Subhan alaziyarani. Elsalatu ve selamu aleinke ya Rasulullah. Elsalatu ve selamu aleinke ya Habib Allah. Elsalatu ve selamu aleinke ya Sıdd alerin ve alaakhirin salavatullahi ve aleyna ejmain. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha